Neoputperestliğe Kan Pompalama Merkezleri, Milli Eğitim Kurumları, Fikriyat, Özcan Yıldırım Yaşadığımız çağda, tavutların tarihten beri süregelen sütunlarından birisi de hiç şüphesiz eğitim sistemidir. Tavuti rejimlerin kendi tahtlarını tevhidi depremlerden veya diğer ideolojik çalkantı ve kaoslardan koruyabilmek için kazıklara ihtiyacı vardır. Bu kazıklar, var olan rejimi ayakta tutan birer sütün mesabesindedir. Ve kazıklar sahibi firavuna. Fecir 10 Her azgın tağutun buna mutlak surette ihtiyacı vardır. Ayakta kalmak, hegemonyalarını, tasallutlarını cebren de olsa devam ettirebilmek adına küfrün sancağını elden ele, nesilden nesile aktaracak bir merkez inşa edip ona özen göstermeye ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü insanoğlu birçok sebepten ötürü dahi zayıf düşerken insan ürünü olan bu kanun ve onu yürüten, himaye eden bir sistemde günden güne zayıflayacaktır. Farklı seslere dahi tahammül edemeyen bir sistem elbette ki kendisine dıştan gelecek fikirlere, akımlara karşı korumaya çalışacaktır. Zayıflaması hakikat olan sistemde Muhakkak zayıflığı bertaraf edecek, güçlenmesini sağlayacak, hayatını idame ettirebilmesi için kan pompalayacak masumane bir birime ihtiyacı vardır. Bu birimin adı da milli eğitim sistemidir. Aslına bakılacak olursa, formal, resmi eğitim sistemi eleştiriye oldukça açıktır. Zira otorite kimin elindeyse bu sistemde onun elinde olmuş oluyor. Marksist bir otorite kendi ideolojisini halka bilim adı altında verebileceği gibi, laik sistemde aynı şekilde davranacaktır. Muhafazakâr kesimde kendi sapkın ideolojilerini farklı algılarla halka empoze edebilir. Bu sebeple, kırbaç kimin elindeyse, halkın körpecik beyinlerine indirme, onları kördüğümle bağlama yetkisi onlardadır. Şu anda yetki, AK Parti iktidarında olduğu için, kırbacın cinsini, büyüklüğünü kendi kabullerine göre ayarlamaktadır. Buna mukabil, ulusalcı laikler de şu anki formal eğitimi eleştirmektedirler. Aslına bakılacak olursa, hepsi aynı amaca hizmet etmektedirler. Bunlar sadece neo-modern putperestliğin farklı mezhepleridir. Hepsine sorduğunuzda, tek doğrunun kendileri olduğunu, modern dünya düzeni çerçevesinde hareket ettiklerini, yeryüzünü ıslah için en iyisinin kendi eğitim sistemleri olduğunu dile getirmektedirler. Onlara, ''Yeryüzünde fesat çıkarmayın'' denildiği zaman, ''Biz ancak ıslah edicileriz'' derler. Şunu bilin ki, ''Onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamazlar.'' Bakara 11-12 Şu anda yeni çıkan 4 artı 4 artı 4, Neo-putperest nesil sistemine binaen birbirini yiyen iki taifinin manzarası dahi bu kurumlara maymun iştahlı oluşlarının göstergesidir. Her iki tarafta bu kurumları hegemonyasını alıp, kendi istediği düzeyde bireyler yetiştirmek için çaba sarf etmektedirler. Sözün özü, bu yönüyle bakıldığında eğitim sistemi iktidar savaşının bir parçası olduğunu göstermiştir. Aslında bu durum, bu dönemde zuhur etmiş ve kök salmış bir durum değildir. Tarihten beri zorba, azgın yöneticiler, tavutlar, yeni yetişen neslin kendilerine karşı tekebbür etmelerini, kafa kaldırmalarını, hakkı haykırmalarını, kendi tahtlarını sallamalarını engellemek için şeni, çirkin yöntemlere başvurmuşlardır. Örneğin, Firavun, kendi zorba düzenine kafa kaldıracak herkesi yak köleleştirmiş, ya taşların altında ezmiştir. Onların nesillerinden de kendisine kafa tutan yiğitler çıkması korkusuyla katletmiştir. İşte o, Musa, tarafımızdan kendilerine hakkı getirince, onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınları sağ bırakın dediler. Ama kafirlerin tuzağı elbette boşa çıkar. Mü'min 25. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki,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 Nedenli firavunlaştıklarının göstergesidir. Şimdikilerin Müslümanların zürriyetine maymun iştahıyla saldırıp laik zombiler yapmak istemeleri de firavunun katliamından farksızdır. Musa Aleyhisselam ve kavminin kendi ilahlarını terk etmelerine dahi tahammül edemeyen putperest anlayışla muvahitlere baskı yapıp kendi eğitimlerine dahi tahammül edemeyen neoputperest anlayış. Neoputperest anlayışın yakın tarihi, günümüz eğitim anlayışını ortaya çıkaran bir turnusol kağıdı mesabesindedir. O döneme baktığımızda, bugünkü şirk bataklığının başlangıcını ve köklerini görmüş oluruz. Neoputperestliğin masumane kisvesi, modern ve ulusal eğitim sistemi. Kuzu postuna bürünen şirkin kurtlarının, Eğitimin köklerini kelerin deliğine girseler bile takip ettiklerini batılılardan aldıkları noktasında bir şüphe bulunmamaktadır. Bugünkü eğitimin kökleri, asırlar öncesine dayanan bir sınıf mücadelesi ve ideolojik çatışmadan ibarettir. 12. yüzyılda kiliseden ayrılarak toplum üzerindeki tahakkümünü, egemenliğini güçlendirmek için kurulan eğitim birimleri, ileride kiliseyle mücadelede önemli bir rol üstlenmiştir. Kilisenin karşısında tüm alanlarda güçlenmek isteyen burjuva, köylü, işçi, proletarya ya da soylu sınıfına dahil olmayıp özelliğini zenginliğinden alan kentli kişi. Bu kimselerin oluşturduğu sosyal sınıfa da burjuvazi denir. Siyasal iktidarı ele geçirmek için sanat, felsefe, edebiyat ve bilimi bünyesini alıp kendi hizmetine dahil etmiştir. Aslında kilise karşısında duran bu elit tabakanın birincil hedefi, aristokrasinin yollarını tıkayıp kangren yapmak, böylece toplum üzerindeki hegemonyasını zayıflatıp parlamenter bir sistemle halk üzerindeki tahakkümünü sağlamlaştırmaktır. Zira var olan herhangi bir ideolojik sistemi devirmenin kısmen de olsa halkın gücünü kendi bünyesinde barındırmaktan geçtiğini bilmekteydiler. 1789 Fransız İhtilali sonrası kurulan okullara bakıldığında, kuruluş amaçlarının devletin öngördüğü, tabulaştırdığı doktrinleri, öğretileri kendi tahtlarını sağlamlaştırma adına halka dayatmak ve böylece sistem eksenli birey yetiştirmek olduğunu anlamış oluruz. Fransa'nın bu değişimi, bu değişim dünyada o denli yankı bulmuştur ki ulus devletlerin şekillenmesine yön vermiştir. Ayrıca bununla bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmıştır. Bu değişimle beraber küreselleşen bir eğitim sisteminin ilk adımları atılmış oldu. Her devletin kendi ulusal birlik ve bütünlüğünü korumak adına hızla ilerleyen bir virüs gibi merkezi eğitim sistemi parasız şekilde yaygınlaştı. Keleri deliğine değin takip eden TC'de buna ayak uydurarak eğitimin merkezileşmesi, tekelleşmesi anlamına gelen tevhid-i tedrisatı çıkarmış oldu. Bununla kendi şirk öğretilerinin dışındaki tüm eğitim kurumlarını merkezileşmek, tekelleşmek adına kapattı. Zaten merkezileşme meraklıları nerede ideolojik tehlike görse oraya aynı zehri pompalamaktadırlar. Tevhidi tedrisatla başlayan süreç ardından harf, şapka ve benzeri inkılaplarını da beraberinde getirdi. Böylece yıllarca okunan ilim bir gecede filme dönüştü. Başka bir ifadeyle bir gecede bütün halk cahil bırakılmıştı. Halkı formatlama maksatlı bu girişimden sonra artık sırada 10 yılda 15 milyon genç, putperest çığırtkanlığına binayen koca bir topluma şirkin envai çeşidini ekmek vardı. Bu planın bir parçası olarak yeryüzündeki tavutların en bayilerinden, İnsanlıktan zerre nasibini almamış, ismetsiz İnönü'nün de bu bağlamda yaptığı ilk girişim, taşra, mezra köylerde yaşayan halkın zürriyetini yozlaştırıp, kimliksiz, şuursuz hale getirdikten sonra sisteme entegre etme çabasıyla köy enstitülerini kurmak oldu. 17 Nisan 1927 tarihli ve 3803 sayılı yasayla açılan bu okulların, Anadolu'nun tümünde, okul ve öğretmen olmamasına binayen açıldığı, sistem tarafından dile getirilmiştir. Mevcut sistem, harf inkilabıyla cahil bıraktığı halkı bir kenara bırakarak, yeni nesli ve öğretmenleri kendi şirk öğretileri doğrultusunda yetiştirmek için her köye bir okul, bir öğretmen kisvesiyle şirkin tohumlarını saçmaya başladı. Zaman ilerledikçe, ulusalcıların komünist yuvalarına döndüğü için tepkisini alan bu enstitüler, Öfklerine bağlı kesimden de fuhuş yuvasına döndüğü için ciddi tepkiler almıştır. Kamuoyunun bu gibi söylentilerle çalkalanması inönüyü tedirgin etmiş, yaklaşan seçimleri kaybetme korkusuyla köy enstitülerini kapatmıştır. Aslında mevcut sistem bu hareketiyle bir bakıma kendi putunu yapıp, acıkınca yiyen putperest zihniyetinin 20. yüzyıldaki tablosunu resmediyordu. Köylü kesimin ciğer parelerini birer şirk makinesine dönüştürdükten sonra geçen 8 yıllık deneyim sonrası bu kamplar tarih çöplüğüne gömülmüştür. İşin şaşılacak ve dikkat çeken yönü ise bu şirk fabrikalarını aynı el kapatıyordu. İsmet İnönü Daha sonra halkın gönlünü oyunu fethetmek için ekstra bir hamlede İmam Hatipler'in önünü açmakla gelmiş oldu. Sistem bununla da bir taşla birden fazla kuş vuruyordu. Bir yandan kabul ettikleri öğretiler eksenindeki din telakkisini kendi tahtını sağlamlaştırmak için halka vermiş, bir yandan halkın dini isteklerini bastırmış, bir yandan da dinsiz olmadıklarını kamuoyuna göstermiş oluyordu. Her daim çarkını döndürme gayreti güden sistem için imam hatip lisesi, Kur'an kursu, cami açmak, imam atamak vesaire gayet doğaldır. Zira burada hizmet edilen din değildir. Bilakis, laik eğitim sisteminin kendi hedefleri doğrultusunda nesil yetiştirirken, halkta şişkinlik yapan layıklık dinsizliktir algısının oluşturduğu havayı söndürmek için tavutların siboba dokunmasından ibarettir. Tavuti bir rejimin bu yönden esecek bir rüzgarı engellemek için hazırlık yapmaması mümkün olabilir mi? Diyanet gibi bir teşkilat kurulması dahi amaçlarını ifşa etmiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 136. maddesinde Genel İdare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, layıklık ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir hükmü yer almaktadır. TC'nin bu keşmekeş tarihini bir kenara bırakıp şunu icmalen özetleyebiliriz ki, bugün ulus devletlerdeki, Türkiye Cumhuriyeti de dahil yaygın olan eğitimin kökü, pedagojik bir eğitime dayalı değil, tamamen her zerresine kadar ideolojik bir eğitime dayalıdır. Yani talim ve terbiyeye dayalı olmayıp, tamamen laik sistemin istediği bir bireyi yetiştirmek amaçlıdır. Buna binaen, müfredatta verilen derslerin hepsinde de ideolojik unsurlar bulunmaktadır. Bunu ilkokuldan, lise ve üniversite müfredatlarında yer alan derslerin içeriğine bakarak görmek gayet mümkündür. Okullarda aktarılan bilgi, beceri ve davranışların nötr olduğunu söylemek ve eğitimin ideolojik bir boyutunun asla bulunmadığını iddia etmek, modern okulların varlık sebeplerine aykırı bir durum arz eder. Okullarda öğretmek için seçilen ve dağıtılan bilgi, davranış kalıpları, dil kodları, kültürel sermaye ve ideoloji, toplumun ya da öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değil, eğitim kurumları üzerinde baskı oluşturan iktidarın isteklerine göre şekillenir. Michel Apple. 1982. Eğitim sistemindeki şirketler ve bataklıktakiler. İşin başında Allah'ın hakkını çiğneyen tavutlardan ve onları ayakta tutan kurumlardan bahsediyorsak, arka planında salt bilgi ve pedagoji, çocuk terbiyesi vermesi asla ve kat'a düşünülemez. Bilakis birçok yönden kendilerine fayda sağlamayan, sadece halka hizmet vermeleri ihtimal dışıdır ki, bunu iddia etmek dahi akıl tutulmasından öte bir şey değildir. Hele ki bu, sermayenin bir parçası olup, Eğitim sektörünün 25 milyar dolarlık bir dilimini kapsadığı düşünülürse, burada çok yönlü iştah kabartıcı unsurların varlığı kaçınılmazdır. Tavuti rejimin okullarda hedeflediği, daha taptazeyken çocukları istediği doğrultuda işlevsiz birer bitki haline getirmektir. Başka bir deyişle, kendi sistemine kan pompalama merkezi haline getirilen bu okullarda, neoputperestliğe, Yeni eleman temini sağlamak, körpecik beyinleri alıklaştırıp düşünme ve muhakeme etmelerini dumura uğratmaktır. Bunun yanında halkı kimliksizleştirme politikaları daha ilkokuldan verilmektedir. Başka bir ırka mensup insanları cebren Türk olduğuna hükmetmek, dillerini bilinmez hale getirmeye gayret göstermek bunun en bariz örneğidir. Bu sistemin hedefinin en bariz göstergesi okullarında yaptıkları uygulamalardır. Örneğin, müfredata bakın, hemen hemen her derste Allah'ın dinine savaş açmış, bırakın şer'i kanunları, Arapçaya şeklen benzeyen bir yazıya dahi tahammül edememiş kişinin boy boy fotoğrafları ve söylemleri yerine almıştır. Din kültürü denilen dini yozlaştıran derste dahi, dinden nasibini almamış bir kişinin din hakkındaki görüşlerine yer verilmesi, Sistemin ideolojik buhranlara girdiğinin alameti olsa gerek. Yine çocukları okula sokmadan önce putun karşısında ettirdikleri yemin ise işin vehametini ortaya koymaktadır. Bunları her akıl sahibi küçüklüğünden biri bildiği için bu bahsi uzatmaya hacet yoktur. Lakin şunları sormakta fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanındaki putların tek bir tanesine el dahi sürmez ve sürdürmezdi. Ali radiyallahu an daha küçücükken elini puta değdirmesine, ki bu kişiyi tazim maksadıyla yapmadığı müddetçe küfre sokmaz, ona bile tahammül edemeyen bir peygamber, nasıl olur da Ebu Cehil'in okullarında putun karşısında, puta ve o putun getirdiği, dayattığı ideolojiye bağlılık ve sadakat yemini edilmesine izin verebilir? Kendisini İslam'a nispet edenlere, Hasreten tavutu reddettiğini söyleyip çocuğunu bu kurumlara veren zavallılar, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Ali, İbni Mesud, İbni Abbas, İbni Ömer radiyallahu anhum) gibi gençleri elleriyle götürüp, Ebu Cehil'in putu karşısına dikip, sadakat yemini ettireceğini sorsak hemen baştan karşı çıkarlar. Lakin iş kendi dönemlerindeki putun ideolojik ekseninde kurulan mabetlerinden sakınmaya gelince, laf cambazlığı en güzel yaptıkları şey haline gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki lat, menat, uzla ve saireden bahsedip, bunu bu zamandaki insanlara anlatıp sakınmalarını söylemek ne kadar isabetlidir. Nuh aleyhisselam zamanındaki putlar, Kur'an'da zikredilirken ana tema bunlardan sakınmak değildir. Zira o putların esamesi dahi halkın arasında okunmamaktadır. Ana tema, geçmiş ümmetler şirke hangi sayıkta düştülerse ondan ders çıkarmak, yaşanan vakıada hangi türden şirk varsa ondan biri olmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi döneminde ve Suva, Yavuz, Yavuk ve Nesri gündem dahi etmemiştir. Lakin bugünkü şirk yuvalarına çocuklarını gönderenler, vakadan kopuk, Kur'an, sünnet ekseninin dışında bir anlayışa sahip olduklarını, at gözlüklerini çıkarmadıkları için anlamamaktadırlar. Aslında bu mesele, bir takım zevatın zırvaladığı azimet, ruhsat meselesi değil, bilakis mesele iman ve küfür meselesidir. Özetle neoputperest nesil üretmeye çalışan bir kuruma koşuşturup, çocuklarını neoputperest okullara istediğin gibi yontabilirsin zihniyetiyle teslim edenlerin İslam iddiasında bulunması garabet dolu safsatadan başka bir şey değildir. Bizler ne yapmalıyız? İslam'ın zarureti hamseden din, can, mal, akıl ve nesep saydığı bir durumda neslin koruma altına alınmasıdır. Bizlerin bu bağlamda Neseplerimizi korumaya almaya gayret etmemiz gerekmektedir. Zira şirkin yolları çoğalmış ve çepeçevre bizleri kuşatmıştır. Başında hayır olarak zannettiğimiz hangi yoldan yürümek istesek, sonunda mutlaka şirkin bir türüyle karşılaşabiliyoruz. Bugün her köşe başında Allah yolundan alıkoymak için, bu puthaneler, tapınaklar dikilmektedir. Tavutlar bunları gayeleri doğrultusunda, hem de servet harcayarak yapmaktadırlar. Şüphesiz ki inkar edenler mallarını, insanları Allah yolunda alıkoymak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklardır. Kâfirlikte ısrar edenlerse cehenneme toplanacaklardır. Enfal 36. Kur'an'ın dikkat çektiği bu hakikati hepimiz aynı olarak müşahede etmekteyiz. Lakin bu yapılan saldırılara karşı, onların formal eğitimine karşılık, kendi imkanlarımızla neslimizi koruma altına almak zorundayız. Bunun yolu da samimiyet, istikrar ve sürekli bir bilinçlenmekten geçer. Bunun yanında onlara şirin görünmeye gayretkar olup, okula gönderme fanatikleri olan sapkınlara karşı hem gençlerimizi, hem daveti yeni kabul edenleri irşad etmeliyiz. Yoksa bizden sonra daveti hamledecek nesilleri bu bataklığa kendi ellerimizle itmiş, ilerleyen zamanlarda onlarla özdeşleşen, onlardan farkı olmayan bir neslin tohumlarını atmış oluruz. Allah'ım, neslimizi ve zürriyetimizi putperestlerden ve onların tasallutlarından muhafaza et. Amin. Dualarımızın sonu. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, bu yazı Tevhid dergisinin 9. sayısında yayınlanmıştır.